Aldı katar arseni yarı çığ bir noktay, na bir nokta Allah kula yakın kundana larda, Hakk'ın gizli hazine si topraklarda. Toprak ana. Küresel çoraklaşma sürecinde toprak ve üzerinde nefes alanlar. Hazırlayan ve sunan Cem Birder. Toprak Ana, İstanbul'a organik ürün sağlayan çiftçiler tarafından desteklenmektedir. İyi günler Toprak Ana'nın bu yılki son programında, 9. programında sizlerle tekrar birlikteyiz. Bugün stüdyo konuğumuz iki arkadaşımız var. İkbal Polat ve Doktor Çağrı Bağatür. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Şimdi bugünkü programımızın adını koymakta biraz zorlanıyoruz. Çünkü topraklarımızla ilgili tehditleri konuşacağız. Topraklarımız üzerinde gelişen sanayileşmeyi biraz konuşacağız. Buna da iki örnek veya ikiden fazla örnek vereceğiz. Nasıl başlayalım İkbal? Şimdi son günlerde aslında basında da yer alan bazen de yer almayan bazı gelişmeler oluyor. Türkiye'nin önemli tarım arazilerinde. ...bir takım sanayi kuruluşlarının kendi yasal kapsamlarında, yasal görüşlerinde... ...sürdükleri mücadelelerde bir futbol maçı havasına dönüşüyor. Yani goller atılıyor sürekli karşılıklı. 3-3, 4-3, 4-4, 5-4 falan gibi. Bu süreç uzadıkça, davalar çoğaldıkça insanların da kafası karışıyor. İkbal, şimdi buna bir örnek olarak Bursa'nın... Orhan Gazi ilçesine bağlı bölgede bazı gelişmeler var. Son 10 yıllık süreçte. Bu süreci çok kısaca alalım. Sonra hı hı. bu genel tablo hakkında Çağrı Bey'den biraz yorum alalım. Şimdi ben tabii bu süreci bir şey kargilli bir film gibi görüyorum. Hatta üçüncü sınıf bir Amerikan filmi gibi seyrediyor bizim ülkemizde. Ee, 1997 yılında ilk girişi yapıyor Kargil daha doğrusu Orhan Gazi ilk girişi yapıyor. Ondan önce 1961' ile başlayan bir Türkiye süreci var. Ee, 97'de e, yüksek planlama kurulu YPK kararıyla e, Gölü kenarına e, bir şey e, girişle yapıyor. Şimdi bizim yerleşim sanayi tesisini kurduğu alanımız tarım arazisi ve Bursa'nın Bayındırlık Bakanlığı tarafından onaylanmış 1 bölü 100 bin çevre düzeni imar planlarında ve 1 bölü 25 bin çevre düzeni imar planlarında hem bölge planı hem çevre düzeni planlarında birinci derece tarım arazisi olarak görülen yere 1, ,1 bölü 1000 ee, ölçekli bir e, mevzi plan değişikliği ile yani alt ölçekteki bir plan değişikliği ile e, kargin ...tesisini kuruyor. Peki burada YPK dedin. Bu YPK kararını biraz açabilir misin? Nedir bu YPK? E, bu tabii Yüksek Plan Mesut Yılmaz Başbakanlığındaki 55. Hükümet döneminde ilk geliyor. Yüksek Planlama Kurulu'yla e, ilk yine yani üst ölçekli bir e, kararla e, ilk ila, e, girişini yapıyor. Çünkü e, normalde e, imar planında tarım arazisi olarak görülen bir yere sanayi e, ruhsatı ve imarı alabilmesi mümkün değil. Evet. E, bu bunu yapabilmek için e, mevcuttaki kanunu e, YPK kararıyla delip e, ve arkasından da bir bölü bin ölçekli daha alt ölçekli e, mevzi planlarla e, girişini Kargil e, 97 ve arkasından 98'deki inşaat süreciyle Türkiye'de başlatıyor. E, başlatıyor. Yani ilk golü Kargil atıyor bir sıfır öne geçiyor. Evet. Yani bu e, golün atılması konusunda da hakem yardım alıyor anladığım kadarıyla biraz. E, Çağrı ne diyorsun bu konularda ilgili? Yani şimdi bu süreci çok detaylandırmak mümkün ama 20 dakikaya 25 dakikaya sığdırmak mümkün değil. 10 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Hı hı. Danıştay kararları var, bölge idare kararları var. Bu konuyla ilgili valiliklerin ve kaymakamlıkların e, verilen kararlara uyup uymama durumlarına göre görevlerinden uzaklaştırılmaları gibi kararlar var. Çok karmaşık bir süreç. Ama bu süreç Türkiye'nin sadece bu noktasında olan bir şey de değil herhalde değil mi? Yani Doğru. Bu konuda biraz bize bilgi verebilir Şimdi misin? ilk önce bir kısa kişisel tanıtım yapayım. Ben hukukçuyum ama aynı zamanda da tarım ekonomisi doktoram var. Doktora konum da Tarım alanlarının amaç dışı kullanımının önlenmesine ilişkin. Evet. Dolayısıyla sanıyorum. Yani o yüzden zaten bugün buradayım. senin burada olmanı çok evet. istedik. Evet. Ee, söyleyeceklerim, hani bir uzman edasıyla söylenecek laflar. Bir kısmı zaten bilimsel e, olarak ikincil veri, bir kısmı da benim doktora tezinde ortaya koyduğum konular. Ne oluyor? İlk önce onu söyleyeyim. Yani niye fırtına deresi, şey fırtına vadisi, işte e, o, orman e, korunuyor da. Tarım alanı böyle e, söylendiği gibi, Kargül örneğinde söylendiği gibi gol atıldıktan sonra hakem yardımıyla Topkale'den çıkarılmaya çalışıyor. Aslında bunun çok basit bir nedeni var. Homo ekonomikus. E, topraklar, tarım alanlarının büyük bir çoğunluğu özel mülkiyete tabi. Türkiye'deki miras e, hukuku nedeniyle bu alanlar hızlı bir şekilde bölünüyor. Kırdaki nüfus artışının e, yoğunluğu, 2.7-2.8 olması nedeniyle bu hızla geometrik oranda artacak şekilde paylaşılıyor. Bir örnek vermek gerekirse Türkiye'nin bugün e, tarım alanlarının büyüklüklerinin %99'u e, 100 hektarın altına düşmüş durumda. Korkunç bir durum. Dolayısıyla kimse bundan faydalanamıyor. E, bir ömür içerisinde insanlar kısa zamanda tarımdan 10'a 20'ye bölünen e, arazilerde Runtable tarım yapamadıkları için bunu paraya çevirmek istiyorlar. Kentin ve sanayinin bu tarım alanları üzerinde korkunç yoğun bir baskısı var. Bu özel mülke tab tabi olduğu için de bu hızlı dönüşüm el değişimini engelleyen bir e, özel mülke alanında bir şey yok. E, neyle Hı -hı. bunu engelleyeceksiniz? Biraz önce böyle ölçek üzerinde işte 1 bölü 100 bin, 1 bölü 25 bin, 1 bölü bin gibi matematiksel rakamlarla ifade edilen ölçeklerde... E, ...araziler... E, ...alanları... E, ...bir Türkiye ölçeğinden başlayarak... ...küçülen büyüklüklerde... ...parçalara ayırıyor devlet ve diyor ki... ...ben bir plan yaptım... ...bu plan içerisinde... ...burada futbol sahası olur... ...şurada hastane olur... ...şöyle ileride de sanayi alanı olur... ...şuraları da tarım alanı olarak bıraktım diyor... ...bıraktım diyor ama... ...insanın hayatına ve ekonomiye ve... ...insan yaşamına uygun olmayan... ...bir şey yapıyor... İnsanların o şurada tarım alanı diye bıraktığım dediği yerler sürekli azalan gelir elde ettiği için ve insanlar bir yandan da kırdan şehre taşındıkları için değerini kaybediyor. Dolayısıyla böyle bir sanayi kuruluşu herhangi bir ekonomik nedenle çünkü onlar açısından da yüksek fiyatlandırma politikası nedeni Türkiye'de düşük bir fiyatlandırmayla orada bir arazi bulduğunda bize plan lazım değil pilav lazım diyen anlayış orada küçük bir değişiklikle orayı sanayi kuruluşunun eline verebiliyor. Bu yapı çok ciddi bir şekilde Türkiye'de baskın olarak birinci, ikinci, üçüncü sınıf tarım alanlarını tüketmiş durumda. Ben Adana ölçeğinde yaptığım doktora çalışmasında hiç tarım alanı kalmadığını ve hızla şehrin tarım alanlarının aleyhine büyüdüğünü fark ettim. Bir başka gerçeği daha fark ettim. Belde belediyelerinin kuruluşlarıyla bu saldırı sadece Şehirlerden dışarıya doğru değil çevresindeki belde belediyelerinden de adeta bir e, organizma gibi birleşerek büyüdüğünü gördüm. Bu saldırı çok net bir şekilde devam ediyor. Diyeceksiniz ki peki bu saldırıyı durdurmak ben bir hukukçuyum yargı yoluyla mümkün mü? Şöyle bir gerçeği var kahramanlara ihtiyaç var. Evet. Nedir bu kahramanlık? Ihtiyaç. Avukat arkadaşımızın bir mesleği var. Bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak benimse, benimsemiş bile olsa. Ciddi bir altyapı gerektiriyor. Yani bu bir sivil aksiyon, sivil aksiyon filmi gibi düşündüğünüzde bir sivil aksiyon olduğunda görüyorsunuz davayı kazandım diyorsunuz. Bergama'da da devlet bir kanun çıkarıyor ve sizin o kazandığınız davadaki yargıya müdahale ederek yani kanlar ayrılığını ortadan kaldıracak bir şekilde yargıya müdahale ediyor. Orada son bir not söyleyeyim. O söyleyeceğim not da şu. Ee, Coşkuncan Aktan'ın kitabında bir liberal hukukçuya atfen söylenen bir söz var diyor ki Coşkuncan Aktan kitapta. E, yolsuzlukların en korkuncu diyor kanun eliyle yapılan yolsuzluktur. Artık günümüzde egemenler bunu yapmanın yolunun en kolay yolunun bu olduğunu bulmuştur diyor. Türkiye'de Halil İnalcık diyor ki Osmanlı'dan kötü bir miras aldık. Birçok kötü miras ama en kötüsü yok kanun yap kanun anlayışıdır diyor. Bu kanuna konulan Geçici maddeyle sanıyorum okuyacaksın kişiye özel bize hukuk fakültesinde kişiye özel kanun çıkmaz denirdi af kanunları hariç kişiye özel kanun çıkararak e, o şirket affedilmiştir ama ben şunu söylüyorum toplumun e, üstün yararının karşısında böyle afların yeri yoktur e, bu mücadele devam ediyor ve edecek gibi görünüyor. Evet. Kanun numarası 5403 yani toprak koruma ve arazi kullanım kanunu diye bir kanunumuz var ama bütün kanunun asıl amacına ters düşen bir geçici madde de var İşte bu geçici madde bir veya birden fazla firmanın kim olduğu da çok önemli değil. Çünkü bildiğim kadarıyla Orhan Gazi ilçesinde sadece bahsettiğiniz Kargil firması değil belki 20'ye varan sayıda evet. işletme sanayi kuruluşu yer alıyor. Hı hı. Ve bundan sonra da bir takım sanayilerin, yeni sanayilerin oraya girmesi konusunda bir takım planlar var. San, bildiğim kadarıyla bir çimento fabrikasından bahsedildi. Dolayısıyla bütün bunlar e, toprak değerinin e, nominal düşmesine karşılık ekonominin kısa vadedeki bildiğimiz hesaplarına yönelik bir e, aritmetik hesap yönelik çıkarılıyor. Ama bizim burada insanlık olarak gözden kaçırdığımız önemli bir aritmetik de doğanın dengesini bozduğumuz, doğanın bize verdiği nimetlerden vazgeçecek bir toplumun gelecek güvencesinin ne olacağı konusunda ciddi tehditlerin ve bilinmezlerin oldu. Bakın geçen hafta çocuklarımız bu konuda kimleri buldu sorumlu olarak? Sorumlular e, bu toprağın yerine ticaret, ticaret amaçlı kullanan kişilerdir. Toprağı zehirleyerek toprağı öldürmeye çalışan kişilerdir. Bazı kişilerin sadece parayı düşünmesi, sadece madenleri, sadece altını düşünmesi. Altınları bulmak için yapılan çalışmalarda bazı ilaçlar kullanıyor. Bu toprağımızı da kirletiyor. Hayvanların yaşamasını da önlüyor. Sadece parayı düşünerek değil, başkalarını düşünerek aynı anda da toprağı geleceğimizi de düşünerek hareket etmeliyiz. Ya benim söylemek istediğim şu yani bir santim kalınlığında bir toprağın oluşması için yüz yıl, bin yıl, yüz bin yıl gere gerekiyor ve bunu insanlar ilaçlarla bütün bu toprağın değerlerini kaybettiriyor. Bir bakıma tarihi götürmüş de oluyorlar. Böyle yüz bin yıl içinde oluşan bir toprağı Böyle bir ilaçla bütün değerini kaybettiriyorlar yani. Bence bu faktörlerden bir tanesi de insanların sorumsuzca inşaat veya işte kimyasal atıkları her yere bu şekilde dökmesi, toprağa gömmeleri gibi. Benim toprak diye de gıdalar hakkında bir düşüncem var. Eee Çoğunlukla çocuklar böyle ağaçlar ve gıdalar hakkında bazı şeyler söylediğinde dinlenilmiyor. Büyükler de bunu bazı büyükler e, bilmediğinden dolayı tam olarak anlamak istemediklerinden dolayı anlıyorlar aslında ama anlamak istem istemiyorlar. Tuan'nın dediğine katılıyorum. Çünkü bir insan ilk önce kendinden kendini sosyalleştirmesi lazım. Mesela ben aman o attı ben niye bunu alayım dercesine değil de o attı. O bunu bilmiyor. Ben bunu biliyorum. Ben bunu alıp atık atık e, depolarına atayım. Bu tekrar gelişsin diye bir düşünce olabilir bence. İnsanlarımızın e, çoğu da zaten bunun bilindiğinde ama yani insanlarımız bunu bilmemek istiyor. Yani görmemezden geliyorlar. Göz, göz ardına atıyorlar. İnsanlarımız bunları göz ardına atıyor diyor Ufukcan. Bir yavru tema olarak. Nasıl yapacağız? Nasıl devam edeceğiz? Nasıl mücadele vereceğiz? Çağrı ne diyorsun? Ben şu gerçeği göz ardı edemeyeceğimizi düşünüyorum. E, nüfusumuz artacak. Köyden, kırdan, kente göç devam edecek. E, bu nüfus artışının gerektirdiği e, iş, aş, e, konut ihtiyacı nedeniyle e, topraklar üzerindeki e, işgal baskısı artacak ve topraklarda özel mülkiyete kişilere ait olduğu için iki kişinin arasındaki mülkiyet de anayasayla korunuyor. İki kişinin arasındaki yapı değişmeyecek. Burada aklıma benim e, Fransa'daki örnek geliyor. Fransa'da birinci, ikinci, üçüncü sınıf tarım arazilerini e, devlet bu tür satışlarda devreye girerek satın alabiliyor. Dolayısıyla bir böyle bir yapının kurulması gerekir diye düşünüyorum. İkincisi bir master plana ihtiyaç var. Yani Türkiye'nin neresinde neyin olabileceğinin en azından genel hatlarıyla belli olması lazım. Şunu söyleyeyim. Herkes köyünün yanına bir havaalanı istiyor. Herkes köyünün yanında bir golf sahası istiyor. Herkes köyünün yanında bir fabrika istiyor. Halbuki bu yaklaşım e, engellenmesi gereken bir yaklaşım. Ama biraz önce dediğim gibi bu işteki zayıf nokta iki tane. Bir tanesi bu topraklar sahipsiz. Çünkü sahipleri bu topraklara sahip çıkacak güce, güce sahip diller parçalanmış durumda. Buna sahip çıkması gereken tek mekanizma devletin elinde. Orada örnekte olduğu gibi devlet buna sahip çıkmak yerine tersine bir e, şey yapıyor. Evet. Şimdi burada manzaraya baktığımız zaman bu futbol maçında sanki toprak ana ve devlet baba karşı karşıya bir maç yapıyor durumundalar. Yani bizim buradaki... Gücümüzün sağlayacak, gücümüzü ortaya koyacak unsurun kanunlar olamadığını görüyoruz. Çünkü senin de biraz önce ifade ettiğin gibi burada şirketler kendi çıkarları doğrultusunda çok üst seviyede, siyasetçilerin en üst seviyesinden bu konuları halledebiliyorlar. Evet. Bu konudaki gelişmelerle ilgili biraz daha detay alalım İkbal'den sonra yine bir genel bakış açısı yapalım. Şimdi master plan konusunda baktığımız zaman aslında mesela Kargül örneğinde baktığımızda o havzanın master planı var. Ee, yani 100 binlik 25 binlik gayet yasal Bayındırlık Bakanlığı'ndan onaylanmış master planları söz konusu ve hani doğru da ma hani master planlar e, o, bilimsel açıdan hocalar tarafından uzmanlık alanları tarafından. Şimdi burada sorun şu 10 yıllık bu tarihe baktığımızda 97'den 2007'ye e, toplam 9 idare mahkemede dava ve Danıştay'da bunların devam etmiş süreci. Yani bu master planla ilgili hukuki e, delinme ve bunun delinmeye karşı e, savunmalar e, ...gitgelleri olmuş ve bunların dördü iptal kararı, dördü de yürütmeyi durdurma kararı almış. Buna rağmen iki tane üst ölçekli karar çıkmış. Bir tanesi Temmuz 2005, 5 Temmuz 2005 bu çok ünlü işte Sahip Erdoğan'ın bu ziyareti sonrası Türkiye'ye dönüşte çıkarttığı... ...Bakanlar Kurulu kararıyla özel öndüstri ve bölgesi ilan edişi. Türkiye'de bu tek örnek midir? Bu konuda bir bilgimiz var mı? Yani özel endüstri bölgesi ilan ediliyor, Orhan Orhangazi bölgesi. Bildiğim, evet. Benim bildiğim. Evet. Çok enteresan. Evet. Şimdi burada küçük bir saplama yapayım. Biraz önce dışarıda sohbet ediyorduk. Cem dedin ki çatışıyor kurallar. Ben Tınaz Bey'le Tınaz Tetiz'le bir sohbetimde onu kaynak göstereceğim. Çünkü sahiden görmek ve bakmak fırsatım olmadı. Bir çalışmadan bahsediyor Tınaz Bey. Diyor ki 6 adet derecelendirme yaptınız mı kurallar arasında mutlaka beşinciden sonra birbirleriyle çelişmesi kaçınılmazdır diyor. Dolayısıyla çok yoğun bir mevzuat kirliliği var. Bu mevzuat kirliliğinin içerisinde orada bir örnek vermiştin. Taş ocakları var dedin. Bir taş ocağının açılabilmesi için 20'den fazla yerden izin alınması gerekiyor. Dolayısıyla bu mevzuat çelişkisinin içerisinde senin örneğinde olduğu gibi ekolojik bölge ilan edilen yerde taş ocağı açılabiliyor ve o ekolojik bölge ilan eden güç o taş ocağın açılması için en zamanda izin veren ya, ya da onu engelleyemeyen güç olabiliyor. Burada aslında e, bir yetki karmaşası bir tasarım hatası var. E, birinci e, olay bu bir kanun meselesi değil. Bu bir tasarım meselesi. Bir noktaya buna saplan yapmak istiyorum. İkincisi de e, buradaki yapılmak istenen e, hedeflenen şey ne olduğu konusunda akıllar bu kafalardaki e, vizyon da net değil. Evet burada bir bilgelik gerekiyor. Bir e, genel bir bakış açısına sahip olma gücü gerektiriyor. Şimdi bahsetmiş olduğumuz Bursa'ya bağlı Orhan Gazi ilçesine çok yakın bir bölgede hı hı. bu kez Yalova ilimizin Armutlu e, yakınlarında 3 köyün Mecidiye, Hayriye ve Selimiye köylerinde e, yaklaşık 2-3 yıllık bir geçmişi olan bir projeyle bir ekolojik havza yaratılmış durumda. Burada Yalova Valimiz Sayın Doçent Doktor Yusuf Erbay'ın çok önemli çalışmaları var. Bu bölgede bu yapılan örnek çalışmanın hemen içinde Çağrı'nın da bahsettiği gibi bir taş ocağı var. Bakın bu konuda oradaki Hayriye Köyü azası İsmail Güney neler söylüyor? Bizim bu ekolojik tarımı yapmamızı engel olan çevreye her türlü canlı varlığa zararlı olan şeyler de var. Nedir bunlar? E, kimine e, sorduğunuz zaman tamam doğrudur. Ekmek teknesi taş ocağı açıldı. Gidip orada ekmeğini, çoluk çocuğun ekmeğini yediriyor. Kazanıyor parasını. Bu yandan tarım yapan insanlar zarar görüyor. Şimdi nedir bu zarar dendiği zaman? İlle de bir insanlara maddi yönden zarar verilmesi demek değildir. O taş ocağının yanında olan köyler de var. Bunlar fıstıklı. Gidin oranın halkına da sorun. Neyi soralım? Orada o taş ocağı açıldığında 200 yıllığa dayanan tarihi fıstık çam ağaçları vardı. Yani birilerinin burada çıkar amaçlı kendi 3-5 kuruş para kazanalım diye o 100 yıllık 200 yıllık çam ağaçları kesildi gitti. Burada şimdi işletmenin tamam yasal olarak kesiliyor ama... Burada işletmede suçlu değil, müdürde değil. Niye değil? Bu Türkiye'nin bir çarpıklığı, sistemin çarpıklığı. Ekolojik havza olan bu bölgemizde böyle bir ocakların açılmasını kesinlikle istemiyoruz. Gitsinler bu ocakları ekolojik havza olmayan bir sürü müsait olan yerler var. Gitsinler orada ekmeğini kazansınlar, orada taşını çıkarsınlar. Bizim bu bölgemizden böyle bir çalışmaları istemiyoruz. Bu e, kendi ilimiz olan Yalova'da e, Atatürk'ümüzün yaptırmış olduğu bir köşk var. Bu köşkü yaptırdığı zaman yanında büyük bir çınar ağacı var. Bu çınar ağacı baktığı, bakıldığında o çınar köşkün yapılması için bir dalın kesilmesi gerekiyordu. Fakat burada Atatürk bu dalın kesilmesine müsaade etmeyip yaptıracağı olan köşkü raylı sistem üzerine yaptırdı. Peki Atatürk'ümüzün bu kadar ağaca bir dala kıyamayan bir Atatürk'ümüzün bugünkü şartlarda bu bıraktığı bu ülkede nasıl oluyor da yüzyıllık, 200 yıllık çam ağaçlarına kıyılıyor? Bütün insanların isyanı burada. Şimdi o kesilen bir ağacın bir vatandaşa ekmek gerisi gelmesi için en az 2 300 kilo kozalak fıstık kozalağı dökü 300 kiloda dendiği zaman 300 milyon lira 400 milyon liradır. Yani burada da bir vatandaşın bir ekmek parası var, kazancı var. Bunlar hiç birisi gözetmek sizin yine bildiklerini okuyorlar. Taş ocağı ilerledikçe önüne gelen çamlar da kesiliyor. Evet İkbal Hanım neler diyorsunuz? Bu işte yine şeye dönersek kargo sürecindeki mahkeme kararları süreçlerine dönersek evet. bir tanesi işte bu tep kesilen özel endüstri bölgesi ilan edilişi vardı 2005'teki. 2005 Temmuz'unda bu iptal edildi. 2006 yılın içerisinde Mart aylarında hatta hatırlarsınız o zaman Türk Müteahhitler Birliği'nin e, konferans salonunda Başbakan Erdoğan'ın bir şeyi vardı, demeci vardı. Hani biz e, hukuku içe sindir diye Danıştay'la da polemikleri olmuştu. Bu 83 HES ihalesi ve e, şeyde Kargil'de aynı sürece denk gelmişti. E, bu 2006 Mart, e, Şubat, Mart aylarında bu özel endüstri, bölgesi ilanı kalktı. Aynı dönem içerisinde AKP Bursa Milletvekili Altan Karapaşoğlu'nun teklifiyle bu bahsettiğimiz Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu'ndaki geçici üçüncü maddenin eklenmesi yasası gündeme geldi. Şimdi giriş girerken de cümleme üçüncü sınıf Amerikan filmi diye başlamıştım. Hani filmlerde silahı görürseniz anlarsınız ki adam ölecek. Şimdi kaygı sürecinde de buna benzer bir süreç yaşanıyor yani silahı görüyorsunuz ve anlıyorsunuz ki evet bir şey gelecek bir, bir, bir zarar gelecek, gelecek evet. bir zarar gelecek dolayısıyla e, burada Arkasından süreci biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi bu yasayı geçince 3. maddeyi onayladı. Cumhurbaşkanı'na gönderdi. Cumhurbaşkanı Sezer bunu veto etti. Tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitti. Mecliste onaylandı. Anayasa Mahkemesi'ne başvuruldu. Ve Anayasa Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurma kararı 19 Şubat 2007'de alındı. Evet. Çok ilginç 20 Şubat 2007 tarihinde... Bursa Tarım İl Müdürlüğü Kargile iptal olmuş bir yürütmeyi durdurma kararı almış bir karara istinaden Kargile izin verildi valilik tarafından bir gün evvel durdurma kararı verilen bir kanun hükmüne rağmen izin verir. Evet. Verildim. Sanıyorum sonrasında bu konuda bir... Şimdi bugün gündemimizdeki olan Hı. Bursa kentinin gündemindeki olan mesele de bu. Çünkü arkasından biz Şeriflenciler Odası Bursa Şubesi ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi'nin öncülüğünde Sayın Eski DSP Milletvekili Avukat Ali Arabacı'nın yürüttüğü dava sonucunda bu şey e, izne ilişkin yürütmeyi durdurma kararı alındı 8 Kasım'da bunun yürütmeyi durdurma kararı geldi. Evet. Bu yürütmeyi durdurmadan sonra şimdi e, Bursa valisinin 30 günlük e, kendisine tebelli edilen kararı e, uygulama ...sı gerekiyor. 30 günde 24 Aralık'ta... E, ...bu süresi doldu. Dolayısıyla... ...artık Bursa Valiliği... E, ...bir an önce... E, ...idari yargı kararlarını uygulamak zorunda. Bu 20... yürütme durdurma Hı -hı. kararları alınıyor... ...iptal ediliyor, alınıyor, iptal ediliyor. Yani biraz önce çağrının da be belirttiği gibi... ...Sayın Transdiz'in yorumuyla... ...6 maddeyi aşan bir mevzuat... ...binlerce maddeye ulaşmış bir durumdayken... ...Türkiye'de ne yazık ki bu süreçler... ...böyle devam edecek gibi gözüküyor. Peki buna çare ne olabilir? Şimdi e, Cem aslında bu çarpıklık e, sadece bu bahsettiğimiz İkbal Hanım'ın bahsettiği konuda olmuyor. Ben çok farklı bir konudan örnek vereyim. E, engellilerin eğitim hakları ile ilgili bir yönetmelikle ilgili e, bir hukuki süreçte Danıştay'dan bir iptal kararı aldık. Biz bu iptal kararından sonra ne ister ne beklersiniz idareden, milli eğitimden. Bu üstün yararı, engellinin eğitim hakkına uygun, uluslararası standartlardaki üstün yararı koruyan yeni bir yönetmelik değil mi? Onun yerine iptal edildi, yürütmeyi durdurma kararı alındı diye, milli eğitim daha kötü, daha geriye götüren, onların haklarını daha götüre gö götüren bir yönetmelik çıkardı. Şimdi burada beklenen kuvvetler ayrılığı ilkesi gereği, yargının gösterdiği doğrultuda yürütmenin ve yasamanın eylem alması üstün yararı, şey kılması egemen kılması ama biraz önce söylediğim gibi kişisel yararları toplum yararlarına üstün sayan güçler e, bu noktada devreye giriyor ve e, bu yapı sürekli çalışıyor bunun bir yolsuzluk olduğunu söylemek yanlış olur. Ama yozlaşma olduğunu söylemek kesinlikle doğru olur diye düşünüyorum. Demek ki kanun yapıcıların vicdanlarının biraz daha iyi çalışması, kamu üstünlüğünü daha iyi gözetmesi şart. Aksi takdirde bu kaostan e, devlet olarak, millet olarak çok ciddi zararlar görmeye devam edeceğiz. E, bugünkü programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah başka programlarda yine görüşeceğiz. Ee, sayın dinleyiciler programlarımıza toprakana.org sitesi içinde radyo bölümünden de ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler. İyi haftalar, iyi yıllar. Teşekkür ediyoruz. İyi yıllar dilerim. İyi yıllar. ya açık bir noktayın, açık bir nokta. Allah kula yakın, Hakkın gizli hazi, hazi. Toprak ana. Küresel çoraklaşma sürecinde toprak ve üzerinde nefes alanlar. Cem Birder hazırladı ve sundu. Toprak ana İstanbul'a organik ürün sağlayan çiftçiler tarafından desteklenmektedir.